Okudukça. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Okudukça başlıyor. Eser, Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nda soruların hazırlanacağı Riyazü's-Salih'inden bir Hadis Seçkisi. Yazar: Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Merhaba değerli okurlar. Yeni kitabımızla birlikteyiz. Sevgili dostlarım, Hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Geçen yıllarda Türkiye çapında tertip edilen yarışmalarımıza çok büyük teveccüh olmuş, binlerce yarışmacı kayda almıştık. Yolculuğumuz 4 yıl önce başladı. Tüm Türkiye'ye yönelik, İlk yıl İlmihal, sonra Kur'an-ı kerim meali, Ali, geçen yıl ise son peygamber efendimizin hayatını konu edinen bilgi yarışmaları tertipledik. Bu yılki yarışma konumuzu hadis, yarışma kitabımızı riyazüs Salihinden binbir hadis seçkisi olarak belirledik. Yüzde yüzü gönüllülerden oluşan bir ekiple, ÖSYM sisteminde Türkiye'nin en büyük sivil yarışma organizasyonunu yaparak hep birlikte ufka yolculuğu cennet yolculuğuna çevirdik. Amacımız en doğru ve en temel bilgileri içeren kitapların heyecan veren bir yarışma formatında okunmasını sağlayarak tüm toplum kesimlerinin istifadesine sunmaktır. Öncelikle proje ortağımız Son Peygamber Platformu'nun kıymetli yöneticilerine, zinde gençlik bünyesinde çalışan ufka yolculuk yarışma tertip heyetimize çok teşekkür ediyorum. 50'den fazla gencin yaklaşık 3 yıldır yaptığı çalışmaları bilseniz şaşarsınız. Sadece sosyal medyadan gelen sorulara cevap veren SSS, Halkla İlişkiler diye ayrı bir ekip var. Anadolu'nun il ve ilçelerinde proje ortağımız olan, kulüp ve derneklerde görev alan fedakar dostlarıma teşekkür ediyorum. Resmi kurum, Medya, yurt, kurs, dershane, okul, kasaba, köy ziyaretlerini, on binlerce afiş, milyonlarca el ilanının dağıtılmasını ve daha birçok faaliyeti büyük bir heyecan ve istekle gerçekleştirdiler. Bireysel olarak tanıtım ve kayıt çalışmalarına katılan sayıları on binleri bulan Ufka Yolculuk Gönüllülerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çerçevede tüm Türkiye'yi, online olaraksa tüm dünyayı kapsayan yarışmalarımıza toplamda 500 binleri geçen sayıda yarışmacı kaydı alındı. Dünyanın 65 ülkesinde, yurdumuzun tüm illerinde, 900'den daha fazla ilçede, yüzlerce cezaevinde yarışma kaydı yapıldı. Her sene 10 binlerce gönüllü gözetmen nezaretinde, bine yakın okulda aynı gün aynı saatte yarışma sınavları organize edildi. Kimisi Afrika'dan Amerika'dan, Asya'dan, kimisi İstanbul, kimisi Hakkari Yüksekova'dan, kimisi şehirden, kimisi yolu olmayan Mezra'dan, kimisi 70 yaşında, kimisi 7 yaşında her meslekten, kimi ama, kimi cezaevinde hükümlü olan yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza binlerce ödüle sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Derece yaparak ödül kazananları hassaten tebrik ediyorum. Fakat bu yarışma kaybedeni olmayan bir yarışma olduğu için tüm katılımcıları ayrı ayrı kutluyor, canı gönülden teşekkür ediyor. Ufka yolculuk herhangi bir yarışma değil. Yarışma vesilesiyle değerlerimizi öğrendiğimiz, edindiğimiz güzellikleri hayatımıza tatbik ederek ufka yolculuğu cennet yolculuğuna çevirdiğimiz ve bunu hep birlikte yaptığımız çok ulvi bir yolculuk. Katkı veren katılım gösteren tüm gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Yolumuz ve yolculuğumuz kutlu ve mübarek olsun. Nice ufka yolculukta birlikte olmak ümidiyle. Adem Öztürk, Zinde Gençlik Yönetim Kurulu Başkanı. Seçki Hakkında Ön Söz Kuşkusuz derleme hadis kitapları içerisinde en çok itibar görenlerin başında riyazüs Salih'in gelmektedir. Geniş ve kapsamlı hadis kitaplarını herkesin okuması kolay ve mümkün olmadığından, zaman içerisinde halkın rahatlıkla okuyup öğüt alabileceği ve mucibince amel edebileceği derleme ve seçme hadis kitapları yazılmaya başlanmıştır. Bu kabil eserler öncelikle ve özellikle de hadislerin öğrenimini kolaylaştırmak için yazılmıştır. Kısa ve özlü hadisleri bir araya getirenler olduğu gibi, belirli bir konu yahut belirli bir türde hadisleri derleyenler de olmuştur. Hatta zaman zaman bu derlemeler içerisinde zayıf ve sıhhati tartışmalı olanlara yer verenler de olmuştur. 5. Hicri asırda Kudai'nin şehab Ahbar adlı seçkisi bunlardan en çok bilinenidir. Bu eserde yer verilen hadisler, şiir, edebiyat, kitabe ve tezini unsurlar olarak tarih boyunca iktibas edilmiştir. Hadis tarihinde 5. ve 6. asırdan itibaren yoğunlaşan seçme ve derleme hadis eserleri ilerleyen süreçte artarak devam etmiştir. Tek hadislerin ele alındığı, 40 hadis ve 100 hadis gibi eserlerin yanı sıra, zamanla, 250, 500 ve 1001 hadis gibi belli sayıda hadisi içeren eser türlerinin de yazıldığı malumdur. Hadisleri yaygın kitlelere ulaştıran, okunmasını ve öğrenilmesini kolaylaştıran seçme hadis eserleri içerisinde, Hicri 5. asırda Mısır'da derlenen Kudai'nin şihabül Ahbar'ı ve hatta ondan daha meşhur olan başka eserler de vardır. Bilhassa darül hadislerde ve medreselerde hadis ders kitabı olarak okutulan, üzerlerine çok sayıda şerh yazılan bu eserlerden biri Hicri 6 ve 7. asrın gözde alimi Radıyüddin Esani'ye aittir. Yaşadığı dönemde Afganistan sınırlarında olan soğan veya can denilen yere nispetle bu adı almıştır. Bu bölge bugün Hindistan'ın Lahor kenti olarak bilinmektedir. Büyük bir dilci ve Hanefi fakihi olan Sani, Meşarikü'l-Envar ismini taşıyan bu eserinde Buhari ve Müslümin sahihlerinden 2500 üzerinde hadisi alfabetik tertibe göre seçmiş ve derlemiştir. İslam dünyasında bilhassa medreselerde yüzyıllarca hadis ders kitabı olarak okutulmuştur. Osmanlı medreselerinin de en temel müfredat kitaplarından birisidir. Sani, Gazne'de yetişmiş, Bağdat ve Yemen'de bulunmuştur. Bağdat'ta vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Vasiyeti üzerine daha sonra cenazesi Mekke'ye nakledilmiştir. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça devam ediyor. Sani'nin vefatından 6 sene sonra Bağdat tarihinin en trajik olaylarından birine sahne olmuş ve Moğollar tarafından istila edilmiştir. Büyük katliam ve kıyımların yapıldığı, İslam mirasının maddi ve manevi anlamda yok edildiği bu hunhar saldırı, İslam dünyasında bir asırdan beri devam eden haçlı kıyımının tuzu biberi olmuştur. Altı asırlık Abbasi hilafeti sona ermiş, katliam ve kıyım Irak'ı aşıp Şam bölgesine bugün Suriye'nin ana kentleri olan Şam, Dimeşk ve Halebe kadar yayılmıştır. Beytülmaktis bölgesini hatta Mısır'ı tehdit eder hale gelmiştir. İslam dünyasının Mağrip'te, Endülüs'te yaşadığı trajedi bu sefer Maşrik'ta Irak, Şam ve Beytülmaktis'te tekrarlanmıştır. Siyasi Sosyal, iktisadi olduğu kadar ilmi bakımdan da derin krizleri tetikleyen bu elim hadiselerle Hicri 7. yüzyıl, İslam tarihinin, belki de insanlık tarihinin en karanlık devirlerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Memlüklerin dirayetiyle bu acı ve elem dolu devirler geride bırakılmıştır. İslam tarihinin bu en karanlık devrinde insanlara rehberlik eden, onlara hak, hukuk, adalet, merhamet, hikmet ve basiret yollarını gösteren, Hz. Peygamber'in örnekliğini ve şefkat çağrısını taşıyan seçkin kılavuzlar olmuştur. Kişilikleri ve ilimleriyle taşıdıkları değer, sahip oldukları cesaret, feragat ve yüksek ahlaki erdemleriyle müminlerin yolunu aydınlatmış ümitlerini diri tutmuşlardır. Bunlardan birisi İzzeddin bin Abdüsselam'dır. İzzettin bin Abdüsselam kaleme aldığı eserleriyle, bilhassa hukuk sahasındaki muhallet eserleriyle yöneticilere kılavuzluk etmiştir. Özellikle de yetiştirdiği talebeleri i̇bn Dakik el-Aid, Şehabüddin el-Karafi, Şerefüddin el-Dımyati, Ebu Şame el-Nahfi ve fakih muhaddis Ahmet bin Farah el-İşbili gibi simalarla devrinin kutuplarından biri olmuştur. Şam bölgesinde ise hiç kuşkusuz bu kutuplardan biri Ebu Zekeriya Muhyiddin en Nevevi'dir. Bugün Suriye'nin Dera kenti yakınlarında yer alan Havran'da Neva köyünde doğmuştur. Kısa sayılabilecek ömrüne pek çok hayırlar sığdırmıştır. Yüksek şahsiyeti, verağı, ahlakı ve ilim aşkıyla etrafındakilere örnek olmuştur. Devrinin önde gelen alimlerinden ilim tahsil etmiş, İbnül Attar ve Mızzi gibi parmakla gösterilen onlarca talebe yetiştirmiştir. Şafi fakındaki yetkinliği yanında hadis sahasındaki çalışmalarıyla da geleceğe ışık tutmuştur. Pek çok Darül Hadis'te hocalık yapmıştır. Özellikle 10 seneyi aşkın hocalık yaptığı Eşrefiye Darül Hadis'inde İbn Salah'tan sonra hadis ilmini o çağda canlı tutan öncülerden biri olmuştur. Nevevi kısa ömrüne 60'a yakın eser sığdırmıştır. Bunlar içerisinde İmam Müslim'in Sahih'ine yazdığı El Minhaj adlı şerh başta olmak üzere 40 Hadis ve bilhassa Riyazü's Salihin en bereketlilerindendir. Riyaz tüm zamanların en yaygın ve en çok okunan hadis kitaplarından biri olmuştur. Pek çok dile çevrilmiş, onlarca şerhi yapılmıştır. Buhari ve Müslim başta olmak üzere Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'nin essünenleri, Keza İbn Malik'in El-Muvatta, Ahmed bin Hanbel'in El-Müsned, Darimi ve Darekutni'nin Es-Sünenleri ve İbn Hüzeymen'in Es-Sahih'i, Hakimin El-Müstedreki, Behaki'nin Kitabü's-Sünen El-Kebir'inden 1900 civarında hadis seçip derleyen Nevavi ibadet, zühd, ahlak, adab ve dua konularında muhtasar bir eser vücuda getirmiştir. Şehleri içerisinde bilhassa İbni Allah'ın Delilül Falihin, Lituruke Riyazü Salihin en çok bilinenlerden biridir. Eserin muhtasarları da yapılmıştır. Yusuf Ennebhani, Tehzibün Nüfuz Fi Tertibü Düruz Riyazü Salihin'in Türkçe pek çok çevirisi vardır. Diyanet İşleri Başkanlığınca da bu eser yayımlanmıştır. Hasan Hüsnü Erdem tarafından yapılan çeviri 17. baskısını yapmıştır. Zaman içerisinde dilde meydana gelen değişim eserin yeni nesiller tarafından anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı kitabın çevirisini yeniden yaptırarak yayınlama ihtiyacı hissetmiştir. Olabildiğince bugünkü Türkçe ile yapılan çeviri de kitabın önceki baskılarında yer alan kimi eksiklik ve hatalarda da tasih edilmiştir. Elinizdeki seçkiye gelince, Ufka Yolculuk isimli yarışmayı tertip edenler adına Mutlu Bey, bendenizi arayarak 2016 yılı için bu sene dördüncüsünü ilan edecekleri yarışmanın ana temasını hadis olarak belirlediklerini ifade etti. Her sene bir kitap seçildiğini ve bu kitaptan farklı kategorilerde sorular belirlendiğini ve yarışmanın bu şekilde gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Bu yılki yarışmada da riyaz Salih'ini seçtiklerini eğer uygun görülürse bendenizin yeni bir düzenlemesiyle bu kitabı özel olarak bastırmaya düşündüklerini söyledi. Ben de böyle hayırlı bir hizmete katkı yapmanın benim için de onur olacağını düşünerek kendilerine olumlu cevap verdim ancak kitabın yeni bir tertip hatta tasnif ile ve çevirilerin tekraren gözden geçirilmesi ve bab başlıklarının güncellenmesi gerektiğini ifade ettim. Okudukça Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Okudukça sona erdi. Okuyan Serpil Özcan. Profesör Doktor Mehmet Emin Özafçı'nın Ufka Yolculuk Kültür Yarışması için hazırladığı Riyazü Salihinden bin bir hadis seçkisi isimli eserine dinlediniz. Yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hayırlı akşamlar.